Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed. Ve ala alihi ve safi ecmain. Leka dicayet Rusul Rabbina bilhak. Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala şefi'in zünubina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina ve kurreti aninina Muhammed. Alhamdülillahirrahmanirrahim. Bu akşam bir dersimiz hadis-i şerif Taç isimli hadis kitabının 66. sayfasında ilmin tebliğ edilmesi hakkında bir bölüm. Estağfirullah Ve iz ahazallah misakallezine utul kitabu letubeyynennehu linnâsi velâ tekdumûne Sadakallâhu'l-Azîm Ve iz hatırla ki ahazallahü allah Teala aldı misakallezine utul kitabu kitap ehlinden misak aldı. Sağlam söz aldı. El kitaptan ne için? nehu. <gülüyor> <gülüyor> Elbette o kitabı açıklayacaksınız linnas insanlara. Ve <gülüyor> etektumune onu gizlemeyeceksiniz. Mevla Teala ilim ehlinden, kitap ehlinden böyle söz aldı. Bunu da Kur'an-ı Kerim'de <-Gülüyor> beyan ediyor. O halde İslam alimlerinden de aynı söz alınmış oldu demek. Anevi Bekret'e Anin Nevi'ni sanatsalem kar. Le şahidul gaybe, <gülüyor> Huzurda şahit olan benim huzurumda beni dinleyen kişi tebliğ etsin, ulaştırsın. El gaibe. Burada bulunmayanı. Burada hazır olmayanı. Beni dinle dinlemiş olmayanı. Benden duyduğunuzu beni görmeyen, duymayanlara ulaştırın. Feinneş şahide çünkü şahit Asal olur en tebliğ etmesi, ulaştırması umulur. Kime men o kimse ki o tabiine ki o, ev evalehu minhu kendisinden daha fazla ezberleyici, koruyucu, onun muhafaza edici olan kişiye onu ulaştırması umulur. Yani belki de ulaştıracak kişi kendisinden daha fazla hırslı, daha fazla zeki, daha fazla anlayışlı olabilir. O yüzden benden duyduğunuzu ulaştırın, zayetmeyin. Çünkü daha sonra gelen sizden duyar, ondan sizin anlamadığınız hükümleri çıkartır. İşte böylece tabiinin büyüklüğü, tabiinin ilme verdiği önem ortaya çıkmış oldu, buna işaret edilmiş oldu. Zaten bu hadis şeriflerin zapt edilmesi, Kur'an ilimlerinin zapt edilmesi, fıkhın zapt edilmesi tabiinin döneminde yayılmıştır, çoğalmıştır. an Abdullah i bin radıyallahu anhineb an -ne kal Belli bu an benden tebliğ edin, ulaştırın velev ayeten bir ayet olsa bile benden ulaştırın. Çünkü Kur'an-ı Kerim zaten Allah tarafından korunmuş. O halde hadis-i şerifleri ulaştırın ki o ne olsun yayılsın, korunsun hadis su an beni İsrail'e İsrail, e. İsrail e oğullarının kıssalarının da haber verin. Öyle haraca bundan dolayı bir sıkıntı yok. O kıssalar haser kitaplarında var biliyorsunuz. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de de var. O eğer tekzip edilmiyorsa, reddedilmiyorsa onları nakletmek uygundur. Hakkında ne yoksa, hakkında neyi varsa onlar aktarılmaz, bahsedilmez, tavsiye edilmez. Dolayısıyla ehli kitabın işlerini tasdik etmekte olmaz, kökünden İncil'i, Tevrat'ı etmekte olmaz. Ne diyoruz? Allahu Teala. Teala'ya inandık, bize indirmiş olduğu kitapların hepsine inandık. Vaktinde indirilmişti, Ta tamamdı, sağlamdı, daha sonra bozuldular. Bozulduğu için onlar hakkında ne diyoruz? İçinde belki ayet vardır, tamamen inkar edemiyoruz. Ve Allah'ın ayetinin yanına da kendi sözlerini karıştırdılar olduğu bile kabullenemiyoruz. Dolayısıyla bozulmuştur. Demek ki dinimize uygun bir şey varsa orada alınır. Dinimize uygun değilse reddedilir. O yüzden İsrailoğullarından aktarılan kıssaları tümüyle inkar edemeyiz. İsrailiyet deyip de İslam'a uygun olan şeyi reddedemeyiz. Çünkü Kur'an-ı Kerim çok İsrailoğullarından bahsediyor. Güzel şekilde bahsettikleri var, reddettikleri var. Güzellerini alırsın, yaparsın, yapabilirsin. Reddettiklerinden de sakınırsın. Ve men kim benim üzerime yalan söylerse mütamiden, kasten bilerek benim söylemediğim halde benim adıma söylerse onu diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem minen cehennemden yerini hazırlasın ya an ebi anin nebis aleyhi ve sellem kalb an ilmin kim ilimden sorulursa, buradaki ilimden karşı zaruri ilim. Bilinmesi lazım gelen ilim. Mesela kafir Müslüman olacak, imana girecek. Bana İslam öğret diyor, ona İslam öğretmen lazım. Veya namaz vakti gelmiş, kişi namaz olacak, bana namazdan bahset, namaz öğret diyor, onu öğretmen lazım. Zekat mesela verecek adam, zekat farz olmuş ona, hükümleri bilmiyor, onu öğretmen lazım. Demek ki zarrı olan, ihtiyaç gerekli olan ilimler. Demek ki o ilim kişinin üzerine farz olan bilmesi alınmı gibi ilimler sorulursa sana sen biliyorsan bunu faketen ve onu gizlersen el cemehullahu Teala onu yularlar ona yular takar bilicami minnarin cehennem ateşinden olan bir yular takar yemel kıyamet kıyamet gününde. diyor musunuz demek söylemezse Cenab-ı Hak onu ne yapıyor Boğazına bir tasma takıyor. an hani bir Musa, An-N-Nebi Kale Meselü mâ bâseniyallâhu bihi minel hudâ vel ilmi. İlim ve hidayetten Allah-u beni gönderdiği şeyin misali, yani beni olduğu şeriatın, dinin, ilmin misali, kemelselil gays, bol yağmur gibidir, onun el kesir. Bol yağmur misali gibidir. esâb ardan. O yer yüzüne ediyor o yağmur peki minha nakı yetün, nakı araziden temizi var, güzeli var nakı yani hoş temiz minbit kabiletilmae suyu kabul eder fenbetetilkele ve otları bitirir, yoncaları bitirir nebatahdi bitirir ben oşu evet el bol nebat ve ot bitirir çanet Minha ecadi bu o araziden bir takımda şeyi var Çorak var suyu emmez suyu embence ne yapmaz orada ot da bitirmez hem tutar dışında su durur orada o zaman fenefe Allah birhanse Teala o suyla insanlara menfaat verir teşeri bu suyu içerler ve sakav hayvanların sularlar ve zera'u, arazilerini sularlar, ekinlerini sularlar. O da işe yaradı. Ve eszâb Minha o araziden bağısını sebet etti, taifeten, uhra başka bir taifeye, başka bir kısım araziye. İnnemâ yekî'ânun, orası çoraktır. Çorak arazidir. Lâ tümsikü maen suyu tutmaz, kumsal böyle, ve lâ tümbitü kelen, ot da bitirmez. Üçüncü arazide bu. Ve işte bu meselüm men fi fî dinillah. Birincisi ilk kısım yani arazi hoş olup suyu emerek bitki bitiren o bir arazi. Meselüm men fi fî dinillah. Allah'ın dinini öğrenen, fakih olan, anlayışlı olan dini aldı. Ve nefahu ma yallah bihi. Benim kendisiyle gönderilmiş olduğum şeyi ile Cenab-ı ona fayda verdi. Yağ Yağ yağmur gibi. Toprak onu alıp bitki bitirdiği gibi fayda verdiği gibi bu kişi de kendisine gelen ilmi aldı ve onunla faydalandı. Fakat onu öğrendi ve alime öğretti. Birisi bu. Ve meselim benlem yerfa bize alikeri esen birisiden misalide nedir? Başını kaldırıp benim gönderildiğim dine bakmadı, kibirlendi, almadı yani. Lem yakbel hudaallahi kabul etmedi o çorak arazi gibi ellezirüslütbibi göndermiş oldum. Tehidi kabul etmedi, şeriatı almadı. Kendisi faydalanmadı, başkasına da faydası olmadı. Demek ki birinci arazi gibi olan, fıkıhı alıp öğrenip yaşayan insanı atandır. İkincisi İslam'ı alıp kendisi yaşamıyor ama sorulduğu zaman söylerse, hakkını verirse, diğerlerin faydası olur. Kendisi fayda göremez. Üçüncüsü ise ilmi almayıp İslam'ı, dini, Kur'an'ı öğrenmeyip de kendisi istifadettiği ne de başkasına faydası olmadığı çorak arazi gibi işte bunlar. En güzeli demek ki mümbit arazi suyu alıp emip ot bitiren, meyve sebze bitiren arazidir. Herkese faydası var. Kendisine de faydası var. İşte insanların kısımları böyle. Asihli binis Sa'din anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle Allah'a yemin olsun ki لَنْ يَهْدِيَ اللّٰهُ huda Buhuda ki vahiden, xayrül neşe min humurun nami. Allah Allah olsun ki, yeminle söyledi Efendisi Aleyhisselam. La en yehdiyallahu, elbet Allah Teala'nın hidayet etmesi, buhuda ki ulaştı yehdiye ulaştırması Allah, buhuda ki senin hidayetinle, senin vasıtanla Yani bunu Hazreti Efendimiz'e Hayber günü söylemiş. Ey Ali senin elinde senin sebebinle allah Teala'nın ulaştırması hidayet etmesi kimi? Raculen bir kişiyi vaden tek bir kişiyi. Tek bir kişiyi bile senin vasıtanla sebebinle hidayet erdirilmesi hayrun <gülüyor> leke min humrin na'am. Senin için kırmızı kırmızı develeri elde etmekten çok daha eftaldir, çok daha hayırlıdır. Yani o kırmızı kırmızı develeri hayvanları alıp tasatuk etsen alacaksın sahabı büyük bir sahabı ama bir insanı hidayete erdirmen, bir insanın hidayete vesile olman çok daha büyük sahaptır. O yüzden elimizdeki imkanları da bu yolu kullanırsak, her ikisiyle de hem hayırlı hem hidayete sebep olmakla Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmış oluruz inşallah. <gülüyor> An-i bini mes'ubudin An-i an Nebis Sallallahu kal La hasede illa fisneteyn Ancak iki kişiye kıpta edilir. Haset burada kıpta temenni arzu etmek manasında. Ah benim de öyle durum olsa, ancak iki kişi iki kişi için denebilir. Reculun, bir adam ki ataullah malen, Allahu Teala ona mal verdi ve salattehu alaiheleketihi fil hak, o da ona hak yolunda harcamayan bu salat olmuş. Yani Allah razı olduğu yollara harcıyor malı. Ah benim de öyle mal olsa da, ben de şöyle bir medrese yapsam, cami yapsam, talebe okutsam, büyük hizmetler yapsam diye niyetse insan. İnşallah niyeti ise onu elde etmiş gibidir. Ve diğeri de diyor adam da Cenab-ı Hak kendisine ilim verdi, hikmet verdi, marifet verdi. O biha. Onunla hükmediyor. Kendinin hepsine ilmin gereğini yak, tatbik ediyor. Hem de insanlara onu öğretiyor. Bak önce kendine tatbik etmek lazım. Ya şimdi adam çıkıyor televizyonla konuşuyor. Atıyor tutuyor. Kendisinde öyle bir şey yok. Ele verir talkını, kendi yutar salkımı derler. Böyle olmadığı için işte yani tesirli olamıyor. Kendisi yaşamayan insanın anlatması, insanlara yön vermesi, akıl vermesi tutmaz. Tesir etmesi için önce kendisi yaşaması lazım. Adam biri çocuğunu getirmiş, İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhiyat demiş ki Ya imam bu çocuğuma nasat et, çok bal yiyor, hiç durmuyor. İmam-ı Azam buyurmuş ki, bir el sonra gel. Gitti, sonra geldi. Demiş ona ki, oğlum bal yeme. Tamam. Adam diyor ya ben önce gelmiştik o zaman deseydin ya bal yeme diye. Ya o gün ben de bal yemiştim. Şimdi kendim yaptığım şeyi ona yapma dersem tutmaz. Hiç olmazsa üzerinden bir ay zaman demek insan kendini onu huy yapıyor. Tesirli olur. Bak görüyor musunuz? Yani onların dikkat ettiği şeylere bak. E ne olacak yani? Bal yiyen bir adam bal yeme diyemez mi? Der. Ama Takva yönü değişik. İtibar yönü değişik. Nerede öyle insanlar? Allah-u Teala inşallah gönderir. Ne diyelim? Allah'ın adamları çoktur. <Gülüyor> <Gülüyor> An ve anü yine Atlayıb-i Mesut'tan radıyallahu anh'tan An-ı sallallahu aleyhi ve sellem kal. <Nadarallahu mren> Cenab-ı Hak bir kişinin Yüzünü nurlandırsın. Nura gargal Onu güzel etsin. Ki semya minna şeyen. O bizden bir şey işitti. Hat-ı Şeriflerden, Ayet-i Hat Şeriflerden işitti de. Fe onu tebliğ etti. Kema semya işittiği gibi bozmadan, değiştirmeden. Her insanlara aktardı. Allah onun nurunu, yüzünü ahirette nurlesin. Fe rubbe mübelliğin. Nice tebliğ eden var ki mübellagın. ربما nice tebliğ edilenler var ki yani kendisine ulaştırılanlar var ki ev min samiin benden iştenden daha fazla hıfz edicidir daha fazla anlaştıdır ya demek ki sizler bir şey anlıyorsunuz ama belki de ulaştıracağınız kişiler daha fazla şey anlayacak böylece ilim çoğaldı işte Efir-i <gülüyor> beatin Basrîvatte: Neddarallâh İmrân semi'a minnâ hadîsen. Allahu Teâlâ keşsinin yüzünü parlak etsin ki benden hadis şerifleri işitti de fehafizahu onu ezberledi, belledi, hatta yebellighu onu tebliğ etti. Ferubbe hâmilü fikhin nice fıkı tahsildicileri <taşıyıcıları> var ki ilâ menhu ve efkahu minhu kendisinden daha fakî olana onu taşır, taşır ulaştırır. İşte i̇mam büyüklüğünü bu anla. Ashab-ı şeram çok, tabi asab ı şeramdır ama onların döneminde olmayan şeyleri daha sonra gelen imamlar, imam o ne yaptı? Daha güzel peyan ederek mezhep haline insanların emniyetle tatbik edeceği bir hale dönüştürdü, anlayacakları şekilde dönüştürdü. Onların anlayacağı şekilde izah etti yani. Ve rubbe hamili fıkhin, leyse bi Ama nice fıkıh Taşıyanlar var ki fakih değildir. Fıkıh ifade edildiğini taşır ama ondaki fıkıh bilmez. asab ı kiram hepsi fakih değildir. İşlerine fıkıh verenler belli kişilerdi. Fıkıh fetva verenler. Ama hepsi sadıktır. Hepsi sadakatlidir, adildir. Adaletlerinde kimse itiraz edemez. Ama aktardığı sözün içinden çıkan manaların hepsini belki bilmeyebilir. O yüzden alimlerin işi ayrı. Ben şimdi okudum ben anlayacağım diyemezsin ilim erbabının feraset sahibi olan ilim erbabının yani rasihun olan ulemanın anlayışı daha değişik. A nebi mes'udinil bedriye <gülüyor> en nerezulen bir adam eten nebiye sallallahu aleyhi efendi sallallahu geldi yestehmiluhu ondan bir hayvana kendisini yüklemesini yani cihad için bir binek istedi ve kare inno kat bi dedi ki ya benim yolum kesildi yani yolla kaldım hayvan vefat öldü ben yolda kaldım e hadsa gidecekti yolla kalmış Fakadir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem iti fulana filanca git fetahu ona gitti de fe onu yükledi yani ona bir hayvan verdi o kişi Fakadir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem men delle ala hayrin bunun için kim bir hayra delalet ederse yol gösterirse onu işleyen kişinin mükafatı kadar da ona yol gösteren için vardır. Yani demek istediği ki bak böyle yapın. Kendiniz yapamıyorsanız da o hayrı işleyecek kişilere onu gönderin. Falanca bu işi yapar. Falanca bu işi becerir. Falanca git o halleder. Şeklinde yol gösterin. O kişi işle alacağı sevabı aldığı gibi sen de yol gösterdiğin için aynı sevap alırsın. İşte bu hayır işleri böyledir. Ternik işleri bu, cemiyet işleri böyledir. İlmin yazılması hakkında bir bahis. An-Ebi Cuhayfete radıyallahu anh, kâle, kultu li'aliyyin. Hazretlerimiz demiş ki, hel endeküm kitabın. Ebu Cuhayfe, evet. Yanınızda bir kitap yazı var mı? Kâle dedi ki, illa kitabullah. Ancak Allah'ın kitabı var. Allah'ın kitabına başka bir şey yazmış olarak dondurmadık. Eğer bir anlayış var ki o tiehu Müslüman kişinin müslüman kişiye Kur'an'dan, hadislerden verilen bir anlayış. Fıkıh yani. E ma fi hazihi sayfede de şu sayfada elinde bulunan sayfada olan yazılar var. Kontrol edin video. Ve ma fi hazihi sayfede o sayfada ne var? Kale el akluh diyet. Aleyhâkılı giyet demektir. Yani davalarda, ölümlerde, kol, el, ağza kesimlerinde cezaların, gereken cezaların bahsi var. Ve fekâkül esirbi de esiri kurtarmak. Esiri kurtarmak için teşvik var. Ve la yukdâlu müslümün bir kafirin Kâfir sebebiyle müslüman da öldürülmez. Kafir için yapılır? Diyet verilir. Müslümanı öldürseydi, o zaman Müslüman öldürülürdü. Ama kafiri öldürtüyse, haksız yere öldürülmüşse kafirin diyeti verilir. Müslümanın bedeni kutlu. Bunlar da tabii ki Kur'an-ı Kerim'e çıkan şeylerdir. Bu da ayrı bir şey değil. Dolayısıyla evvela yazı olarak Kur'an-ı Kerim'i yazıyorlardı karışmasın diye. Sonra hadis-i şeritleri yazdılar. Yani Kur'an-ı Kerim'in nüshanına getirildikten sonra, vahiy bittikten sonra, öbek sınavları zamanında Ashab-ı Kerim'in kurraları bir yere getirilip, Kur'an-ı Kerim nusra haline getirildi. Diğer nusra yakıldı, imha edildi. Sonra, musraf şekilde olacak Kur'an artık, tamam. Bundan sonra, Efendimiz Aleyhisselam'dan duyulan hadis-i şerifler yazıldı ki ilim kaybolmasın. Ve anu an Ebi Hureyte Ma'men asab-in Nebi söylesem ha e dün ekseri hadisen anhu minni. Efendim benden daha fazla hadis ezberleyen kimse yoktu. İlla ancak Ma'şane Abdullah bin Amr. Ancak Abdullah bin Amr'ın yanında olanlar istisnadır. o yektü o yazardı. Vela ben yazmazım diyor. Ebu Hurere radıyallahu anı bir gün efendim buyurdu ki şimdi benden bir şey öğrenmek isteyen yok mu? Hırkasını sersin de ona akıtayım maneviyatı, daha bir şey unutmasın. Hemen Ebu Hürre'den sermiş hırkasını, Efendimiz Aleyhisselam ona teveccüh etti, bir nazar etti yani tabiri caizse işte bak, ne yaptı ona? Sözleri akıttı. Bütün kemalatı akıttı ona. Onu kendime bürdüm diyor, daha bir şey unutmadım diyor. Ya bak işte al sana hırkasının bereketi. Nereden gelmiş demek ki? Efendimiz Aleyhisselam'ın bereketinden geliyor. Teberruk. Ya Bunu Vehhabiler kabul etmiyor. Vehhabi kim kabul ediyor ki? Geçen bir yazı okudum. Suud Prensesi. Suud Prensesi diyor ama bilmiyorum kimdir. Yazmış bir yazı. Bizim diyor, bizdeki diyor kadın hakları meselesi diyor. İslam'ı değil diyor. Hep bizim aleyhimizde. Kadınlar aleyhimiz diyor. Bizdekileri anlaşıyor diyor. Pedevi anlaşıyor diyor. Pedevi bak görüyor musun? Biz dediğimiz zaman kızıyorlar. Suud Taifesi, Vehhabi Taifesi, Bedeviydi. Çöllerde yaşayan çapulculardı yani. İngilizler bunlara para vererek, silah vererek Osmanlı'ya karşı ayaklandırdı ve epey bir mücadeleden sonra Osmanlı'ya sahipsiz kalınca, yardımcısı kalınca onlar parayla marayla hep beraber uyandılar, şey ettiler, ayaklandılar ve Osmanlı'yı yüz binlerce, yüz bin civarında Osmanlı askerini şehit ettiler. Mekke'yi, Medine'yi işgal ettiler. Bak Bedevi köyden, çölden gelmiş yani. Medeniyet bilmeyen adamlar. Kazma, kürekler, bütün türbeleri falan yıktılar. Geldiler şimdi sıra, e, türbe-i nebeviye geldi. Onu yıkmaya gelince orada helak oldular. Kazma ile beraber saldıranlar düştükçe berdi, affedersiniz. Baklar yolculuk gibi değil, oraya dokunamadılar. Ya. işte bedevi, bak kendileri itiraf ediyor bunu. Yani medeniyet görmemiş adamlar. Köle gibi, kadınlar köle gibi. Hatta dışarıdan gelen kişiler de köle gibi. Oturun mesela alıyorsun, köle bir iş yapsan ama ona el koyuyor. İşte bunlar İslam'a göre değil. Kendi ırkına göre. İslam diye yutturmuşlar işte millete. Şeriat mahkemesi var orada. Sen suç işlersen hemen kafanı koparırlar ama suçlu öbür tarafta olursa ona bir çare bulurlar. Hani Yahudilerin işi şey gibi. O yüzden arkadaşlar İslam'ı öğrenmek lazım. Kitaptan öğrenmek lazım. Kitaplar ehl-üsned kitaplar. Aleyküm bil-atik. Eski kitaplara sarılın. Yenilerden kaçın. Yeni tercümelerin yüzde sekseni, yüzde yetmişi sakat yani. Eskilerin eserlerini öğrenmek için de zaten Arapça bilmek lazım. Arapça bilene yanaşmak lazım. Arapçasından bakarsak şerhleri de var. İnşallah şaşırmayız. Abdullah İbni Amr'in Abdullah İbni Amr, -amr Kale Kunt aktu bu kulleseyin <gülüyor> esmahu minen Nebi sallallahu aleyhi ve Peygamberim sallallahu işittim her şeyi yazıyordum. Ya. Uridu hafzahu, onları muhafaza etmek istiyordum. Fene hay hatni Kureyş'ün. Kureyş büyükler beni nehretti. Ve kavdüler, <gülüyor> tektü bu külle şeyin her şeyi yazıyorsun. Tesmahu <gülüyor> Resulullah tesmeu. Şitine şey yazıyorsun." Ve <gülüyor> Resulullah, halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir insandır. Yetekellemü fil ghadab. Ben rıza, kaza halinde, rıza halinde de konuşabilir. Dolayısıyla hepsini yazmasan, dediler. Fe anil kitabeti diyor. Abdullah ibn Amr, ben de yazmaktan durdum. Fezeker zekertüs ki bunu anlattım, bahsettim. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bunu haber vermiş. Fe evme bi isbaihi ilâ fihi. Mübarek parmağıyla, mübarek dudaklarının ağzına işaret etti de. Fekale buyurdu, üktüp yaz vel zi nefsî bi nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki ma yahrucu minhu illa hakkun bu dudaklarından ağzından ancak hak çıkar. Zaten ayetlerini değil mi? E mâ ve inhu ve onu konuştu ancak vahidir. Kimisini ayet olarak konuşur kimisinin hadis şerif olarak ama vahidir bir Allah'ın bildirmesidir yani. İçtihadı da oraya dayanıyorsun. çünkü. İçtihat nasıl eder? İçtihat nasıl yapılır? Delile dayanarak. Delilik Kur'an. Dolayısıyla onun içtihadı sıradan bir insanın içtihadı gibi değil. Ona ayetle destek geliyor, meleğe görüyor. Adam bir peygamberin içtihadı da müştihid gibidir diyor. Profesör. Yani müştihidin aklı çalışmasıyla, gayretiyle olursan hizmeti. O Efendimiz Aleyhisselam'da öğrendiği şekilde onu kullanıyor. Ehlineselem Allah Teala öğretiyor onu. Ayet gelmediği yerde ayetten Allah Teala'dan, Cebresel'den öğrendiği usullere göre o nurla bakıyor meseleye. Onun gibi olur mu ya? Ama bazen konuşmaz, bazen erteler, bazen asabının söylemesini ister. Orada cilve-i rahmani var. Bazıra bakarsın asab-ı ceraman dediği çıkar. Onlar asab-ı cerama tesviktir. Onları yetiştirmedir. İlmin adabı hakkında bir bahis. Hani Enes'in, Anin Nebi'i sallallahu aleyhi ve sellem, Ennev'e kâni bir kelimetin, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kelimeyle konuştuğu zaman, bir şey bahsettiği zaman, ne yapar? E'adehâ selâsen, onu üç kere tekrar edermiş. Hatta tüfheme anhu, ta ki ondan anlaşılsın. Tekrar ediyor. فَزَا اَتَا عَلَىٰ Bir cemaate uğradığı zaman فَسَّلَّمَ aleyhim onlara selam verirdi. aleyhim selesen üç kere selam verdi. İşitmeyince onlar birinci, ikinci, onu da işitmeseler, üçüncü defasında selam verdi. Demek ki işitmelerini anlamak lazım. Anladığı zaman tekrar etmezsin. İşitmeyince bir daha verebilsin. Adam belki dalgın olur. Daan yine Enes İbn Marit'ten annene vesaletle kale. Yessirû Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Ve beşirû ve lâ Müjdeleyin, nefret ettirmeyin. İnsanlara hayırla, saadetle, dünya varret mutluluğuyla hayırlı işleri, emirleri güçleri yetecek kadar işlemekle emredin, tavsiye edin. Kolaylaştırmak bu şekilde olur. Yoksa emirleri yontarak ya bu zaman işte iman kurtarma zamanıdır. Sır imanı olsa yeter." diyerek ibadetleri terk ettirmek asla doğru değil. Yanlış. İslam'ı tamamı geldikten sonra artık onu kırmak doğru değil. Gelden geldiğince takat oldukça İslam'ın hükümleri emir ve iman ve ameli salih işlenecek. Müjdeli olmak lazım. Yani insanların teşvik, insanları teşvik edecek şekilde söylemek lazım. Oruç mesela... Ramazan, şimdi Ramazan ne oluyor şimdi? Tam da Ağustos ayına geldi. Herkes şimdi ufak bir bahaneyle... Oruç tutmamak için bahane arıyor. Çalışıyorum, hava sıcak, işim yok, yoğun. Gazeteciymiş adam. Kasteci dedi, işimiz yoğun diyor. Bize bize şey yok mu diyor. Gazeteci işine, işe gücü dedikodu. Milletin ayıplarını araştırıyorlar. Ya, milleti irşad edecek şey da işiniz bir kere sakat işinizi bir kere düzeltin de bakalım oruca bakarız herkese yalan iftira İslam'ın aleyhine kadın resmi çeken bir kasteciden ne olur kadın resmi çekip de kastecine koyarak ulu orta reklam panosuna koyan onu asan adamdan namus mu var hayal mı var edep mi var buna ne bekliyoruz kastecici söyledi televizyon yazdı televizyon söyledi kadını orada konuşturuyor her tarafı meydanda fası bir kere haber geldiği zaman dinlemeyin diyor Cenab-ı Hak. Araştırın. Sen kalkmış kadını dinliyorsun. Çırı çıplak. Bizim işimiz çok sakat. Allah bize akıl versin. E tabi doğrusunu göremeyince yanlışı doğru diyoruz. Yanlışlar bizim gözümüzün üzerinden sokula sokula sokula. Yanlışlar doğru gibi gösteriliyor. Onu söylediğin zaman bu ne diyor diyor. Ben bir şey demiyorum. Kadının sesi, görüntüsü, başı, kolu, göğsü, yüzü bile yani direkt bakma yasak. Gözlerinizi koruyun diyor bak. ı Hak. Duvarlarda, yollarda gidiyorsun, bir ağacı bakıyorsun, ağacın yaprakları ne güzel diyeceksin, bir de bakıyorsun orada, asılmış gari, çırılçıplak. Neymiş gelir gelecek. O gelirleri bakalım ne olacak. Onlara oraya gelir için, para için o işlere izin verenler, Bakalım ahirette ne yapacaklar? Aspirin satacak, kar resmi var. Lastik satacak, kar resmi var. Timurtaş ne kadar anlatırdı bunları. İt çamaşırı satacak, onu koyuyorlar heykellere. Burada çok var. Bunlara söyleyin ya. Yapmış öyle bir manken, koymuş öyle her taraf aynı insan gibi. Öyle bereket olmaz, huzur olmaz. Helal olmaz. Bunları söyleyecek adam lazım. Adam nerede arkadaşlar cesaretli adamlar? Bu yanlış arkadaş. Yaz bir kitaba, yazı ver ona. Hepsini benden bekliyorsunuz. Sizin komşularınız evine gidiyorsun, koca kar resmi. Hanımın çocuğunu görmüyor mu bunu? Görüyor. Sıkılmıyor musunuz? Ya e söyleyin, arkadaş bunu kaldır. Buraya bir besmele as. Bir yazı as, bir dua as. yüzde 80, yüzde 90 kabaat bizde ha. Biz doğrusunu söylemeyince yanlışlar devam ediyor. E kızıyor, darılıyor. Tarlıcak e, tabii ya. Dünyada kızsın, ahirette öbür türlü kızacak. Niye söylemediniz diye kızacak. Yabancı yabancı isimler. Türkçe bitti. Hem yabancı bir sürü yabancı isim. Sanki o şeyleri kavurlar mı alıyor? Yok. Yabancı isim koyduğunuz zaman müşteri daha gelir. E, müşteri demek ki kaçmıyor. Yabancı moda giyiyormuş ha. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Yabancı modayı seviyorsan onlarla berabersin. Ona göre ayağın ten kal. Bak müjde ediyoruz ama müjdeleri de böyle azalmasın yani. Doğrusunu da söylemek lazım. Günahları, hataları, noksanları söylemek lazım ki insanlar kendi düzelsin nefret ettirmeyin diyor. Nefret edecek şekilde söylemeyelim. Ya arkadaş biz Müslümanız. Bunların odasını bırakalım. Bizim kendi ahlakımız var, kendi örfümüz var, adetimiz var. Onları yapalım falan bu şekilde inşallah. Allahu Teala tertelerini halk eylesin. Ana Ebi Vail'in kale. Kane Abdullahi yezkiru nase fi kulli Abdullah İbn-i Mesud, Abdullah i̇bn Mesud, insanlara i̇bn Hamis, Perşembe günü vaaz edermiş. İlimden bahsedermiş. Fekâle huracül. Bir adam demiş ona ki, Ya Eba Abdurrahman. E Abdurrahman babası, Abla Mesud demek ki, künyesi, ya Ebu Abdurrahman, Abdurrahmanmış. Levedittu enneke dekertena külle yemin. Ah ah! Keşke bizi her gün ilimden bahsetsen, ne kadar çok severdim diyor. Gördün mü? Aşkı. Biz de buraya her gün ilim şey yaparız ama 15-20 kişi ancak geliyor. İnşallah Cenab-ı Hak Müslümanlara ilim aşkı versin inşallah. Evet. Kale dedik yaplığı Mesut Ema innehu yemna'ni min zalike Beni bundan meneden bir şey yok. Ancak enni <gülüyor> ekrehu en ümilleküm Sizi bıktırmaktan çekiniyorum yani Yani belki de Bıkarsınız her gün ders Bıkarsınız belki beyni Tekavvelüküm bil mevzati Vaazla sizi Alıştırıyorum Vakit vakit size Vaazları söylüyorum ki Bu işe alışasınız Demek ki eğitimde, öğretimde böyle azar azar, yavaş yavaş parça parça işte bak biz her gün ayrı bir ders yapıyoruz. Bugün has Değil mi? Yarın perşembe siyerine bir var. Öbür gün fıkıh var. Öbür gün tasavvuf var. Öbür gün soru cevabımız var. Pazası günü akayet var. Salı günü tefsir var. Değişik değişik. Kemâ kânen nevi sallallahu aleyhi ve sellem yetekhavveluna biha Aynı şekilde efendim, biz de böyle yapardı. Böyle parça parça kısım kısım ilmi bize Anlatırdı, bahsederdi. Me kâfet teseameti aleyna Bizim bıkmamızdan korktuğu için böyle vardı. Belki bıkarız diye hepsini birden vermezdi, parça parça kısım kısım verirdi. Mesela iman maddini sayırken İslam'ın şartı beştir. ona bahsedersin. Abdestten bahsedersin, sonra namazdan. Daha sonra işte diğer ibadetlerden kısım kısım, bölüm bölüm. Ders yani kısa kısa olacak. Onu demek istiyor. Dersin adabı böyle. Aleyh nes innehu layem na'uni an uhaddisakum hadisen kesiran. Beni diyor ancak şu menettik izle çok fazla hadis aktarmaktan çekiniyorum. Eninde diyorsam kale şu efendimiz buyurdu. Ben taammed aleye kezi ben kim bana yalan söylerse kasden feleyte ve makad <todik> minan nar. Cehennemde yeri ağlasın. Müslim'in rivayetinde şöyle gelmiş, ''İnne keziben aleyye'' Benim üzerime yalan söylemek, ''Leyse ke kez bin alayhadin'' Sizden birisine karşı yalan söylemek gibi değil. ''Fe ben kezi be aleyye müteammiden'' ''Ferliyete bevve makadhu minennar'' Bana karşı kasten yalan söyleyen, Cehennemden yerini hazırlasın. Ya Abdillah <gülüyor> bin Amr'in anem sorsam ki allah inna la yak ilme Cenabı ilmi çekip almaz kabzetmez inna Allah la yak ilme intizaan çekip alarak yinteziyoru min ibad kullarına onu soyup alarak insanlardan ilmi kaldırmaz nasıl kaldırır Velakin laakin ilme bir kabzül ulema. alimleri alarak alimleri ahirete alarak ilmi de kaldırıyor hatta ezellim yep ka alimen alimun bir alim kalmayıncaya kadar böyle tek tek alacak. Bu durumda ittakazen nasu rusen cuhalen insanlar cahil kişileri reis edinecekler. Fe'su'lu onlara sorulacak. Feftu gari ilmin. ilimsiz onlar fetva verecekler ve dallu fe dallu. Kendileri sapıtacak ve dallu başkalarını da saptıracak. İşte bunlar bugünkü ilim hırsızları, etiketli ilahiyatçılar, profesörler yetkisiz kişiler Allah korkusu olmayan paraya göre işi değiştiren paraya göre fetva verenler maddeye göre makama göre etikete göre söz söyleyen adamlar işte bunlar ya Arkadaşlar, 10 sene 15 sene ve kitaplarına bak böyle değil başka türlü yazıyordu şimdi değiştirdin niye? Paraya görünce değişti adam e bir şey söylüyor onu niye böyle söyledin Ya ben öyle söylemedim e doğru söylesene niye tevilli söylüyorsun Kafalar karışsın diye. Yani insanların kafasını karıştırmak için yıldızlı, karışık, tevilli sözleri söylüyorlar. Böylece insanları kaydırmaya çalışıyorlar. O yüzden arkadaşlar böyle tehlikeli konuşmaları yapanlara, sözü yanlışa sağa sola çevirenlere kulak asmayalım. Geçen günü mesela sakal meselesini yazmış. Halettin Karaman sakal meselesini yazmış. Sakal bırakmak sünnet bir değil mi? Kesmek caiz mi? Değil mi? Yazıyor. Bir sürü şey konuşuyor. Sonunda sonuç yok. Ya istersen kes. sizin kesme. sizin bırak. bırakma. Gibi bir şey söylüyor. Dinde bunun büyük mü yok diyor. Ya dört mezhebin şeyini işte biz yazdık. Kitabında bastık. Dört mezhebin fetvasına göre bu haramdır. İmam-ı nakledilen bir fetva mekruhtur diyor. Ya Şafir mezhebine göre mekruh haram demek. Bir. İkincisi onu uleması onu düzeltiyor. Öyle değil diyor. İmam Şafi'nin asıl görüşü haramdır diyor. Bu Yani kitapların yazdığı mesele bu arkadaşlar. Bunu söylemek lazım. Ha, yapamıyorum yapamamak o ayrı şey. Nefsine uymak. Engelin var çengelin var onlar seni ilgilendirir. Biz doğrusunu söylüyoruz. Dört mezhepte sakalı kesmek haramdır. Bir tutam olacak. Öyle onu gibi müteahhit sakalı. Müteahhit e kızmasın da. Ticaret sakalı. Bir sakal sakal değil. Sünnet değil yani ha. Sakalın sünnet olanı bir tutam. Tutam buradan değil ha. Çene altında. Çember sakal diyorlar bize. Niye diyorlar? İşte kıcık oluyorlar. E Musa sakal göbe ne kadardı? Papazlarda niye sakal yok? Madem peygamber tabi de niye sakal bırakmıyor? Ama bazı papazlarda da var. Bizim buradaki patrikte var. Onlar arasında ihtilaf var. O yüzden fıtratı değiştirmeyelim. O sünnettir. Bıyı kısaltmak sünnet. Sakal uzatmak sünnet. Misvak kullanmak. ağza burnuna su vermek. T i̇şte alt üst temizliği, Koltuk altlarına yolun diyor. Etek tırası diyor. Bak hatı şerifte. Adam diyor ki ya o sakal o zaman diyor cilet yoktu diyor. Ustura yoktu diyor. Onun için diyor sakal tırası yoktu diyor. Ne alakası var? Etek tırası olun diyor ya. Olmaz şey. O zamanki bıçaklar o zamancı kılıçlar adam kafasını üşürüyordu. Olmaz olur mu? Demek ki o nedeni adam hiçbir şey bilmiyor. Karacahil. Adam ustura gibi kafaya uçuruyor derim. Bir vuruşta. O yüzden yani emirleri iyi anlayalım. Yani, nefsimize zor geliyor, o senin bileceksin. şey. Cenab-ı Hakk'a yallar, yarabbi beni de peygamberine benzet. Kabirde hepimize gösterecekler ha Muhammed Sallallahu Bu kimdir diye soracaklar. Tanıyabilirsin, tanıyacaksın. İnşallah bak ı Hak kuvveti e, tanısın. acaba falan dediği zaman Meleklerden kamçı yiyecek kafasına. Ya arkadaşlar. O yüzden Mevla Teala Efendimiz zahiri, batını, kavli, fiili, ameli, itikadi. Altı bak. Altı yönden sünnet var. İtikat, itikat, inanç. Amel, tatbikat. kavil söz, fiil, hareket, zahir, dış, batın, iç alemi. Altı yönden sünnet var. Buraya ama yok. Öyle herkes sünnette bahsediyor açma şu Kur'an ışığında, sünnet ışığında falan anda filan da edebiyat, başka bir şey yok sünnetin sesini haberin var mı sünnette dar pantolon var mı bir kere başa çık bir şey var mı adam havaz ediyor başa açık, aklık açık bugünkü bu ilahitçilerin bu televizyondaki konuşanların %90'ı makbul değil hocanın başı açık olmaz ya eskide durmadınız mı siz kaç kişi sarık yüzüne asılmış adamı kabirden çıkarıyorlar cesedini asıyorlar. Niye? sarı karşı diye. Yani şapkaya karşı diye. Okumadınız mı bunları? Duymadınız mı? 60 sene evvel, 70 sene evvel yüz binlerce insan başını açmamak için asıldı. Bunu oku. O yüzden başımızı örtelim. Kadınlar zaten demin konuştuk. Onlara siz söyleyin. Ben size söylüyorum. Yani sıcak var, bunalıyorsun O ayrı şey. Allah yardım etsin. Ama doğrusunu söylediğimiz zaman da inşallah doğru sözü alalım. Takva olalım. Kabire de girdiğiniz zaman doğru makamımıza gidelim. Cennete gidelim. Sorgusuz gidelim. Mesele budur. Kolay gitmek böyle olur. Bütün emirleri yaparsın. Notları alırsın. Doğru gidersin. Ama notlar noksan olsa gel bakalım. Bu niye olmadı, bu niye olmadı, bu niye olmadı, sorgu var. Allah-u Teala hesabımızı kolay etsin inşallah. İmanımızı, ibadetlerimizi kabul etsin. Dostların yolda bizi ayırmasın. El-Fatiha.